ve Özdeş Özbay Örkese merhaba bir iklim için programı daha başladı Ben Deniz Ömer Madra Ben Yüce Asanmaz Ben Özdeş Özbay ve destekçimiz Oya Başak'a çok teşekkür ederiz Başak'a. Ve devam edeceğiz bunları konuşmaya ama öncelikle bir çok ilginç haber var. Akbelen'den bir bir kişi raporu gördük Yeşil Gazete'de. Akbelen Orman'da keşif yapan bir kişi dört uzman. Bu maden faaliyeti sonucunda şüphesiz ki söz konusu orman ve var olan ekosistemin geri dönüşü Olmayacak şekilde ortadan kalkacağını söylemişler. Ve bir kişilerden ikisi termik santrale kömür gerekiyor görüşünü bildirmiş. Kömür yani geri dönülmez zarar verecek yok olacak ama gerekli. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Nasıl yorumluyorsunuz bunu arkadaşlar? Ee, ilginç ilginçmiş gerçekten bir ikisinin kim, kim, Kimin açısından gerekliymiş acaba? E, Zara zararı kime? Bu, termik santralin gerekliliği kime? E, gerekliliği termik santralin tabii ki oradan para kazanacak olanlar. Evet. Enerji ihtiyacı falan filan. HES'leri yaparken de aynı şeyleri söylüyorlardı. İşte bir koku dereyi öldürüyorlar ama maalesef gerekli. için gerekli? enerji için. O kim için gerekli? Şirket için. Çünkü zaten üreteceği enerji devletin total enerjisinde yok denecek kadar bir payı var. Minicik bir şey. Ee, yani O gereklilik sadece o işi yapan için gereklilik oluyor. Para için, kar için aslında. Yani konuşulan kavramların aslında tamamen e, Greta Thun, Thunberg'in ünlü deyimiyle bla bla bla yani La evet. ibaret olduğunu ortaya koyan bundan daha iyi bir örnek zor bulunurdu herhalde. Yani açıkça şey diyor geri dönülmez zarar ne demek? Yani yok olacak bir daha asla insanlık ve gezegen böyle bir şeye kavuşmayacak habitat'a. Ama olsun şu anda kar için gerekli diyorlar. Yani sistemin bundan daha net bir şekilde ortaya konulduğu sistemin zararının az bulunan bir şey. Yani İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı da mahkemenin bütün bunlara rağmen uzmanlara madenden kömür çıkarılmasının gerekliğine dair soru sormasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Yani madenin hukuksuz olduğuna dair ağırlıklı görüş veren bir kişi raporunun bu kısmının dikkate alınarak projenin devamını savunan iki uzmanın yanlış itirazlarına karşı dilekçe vermişler yani 6 uzmanlık alanından 4'ünün işlemin yaratacağı ekolojik yıkımı tespit etti diyorlar ve avukat Cang'ı da bunu söylemiş. Diğer iki uzmanlık alanının tespit ve değerlendirmelerine de itiraz etmişler dilekçede. Bu projenin hukuka aykırılığını ortaya koymuş olması 4 uzmanlığın zaten iptal için yeterli demiş ama hala konuşuyor. Ormansızlaşma olacakmış. Habitat kaybı olacakmış. 43 sayfalık ayrı bir rapor yani. İşte jeoloji, hidrojeoloji, orman ve çevre mühendisliği, biyoloji gibi disiplinlerden uzmanlar hazırlanmış. Olumsuz etkilenecek orman alanında bulunmadığı ekonomik ve sosyal riskleri var mı yok mu? Çevresel etkileri neler olacak sorularına da. Yani bunlar madencilik faaliyetinin bölgenin doğasında, ekolojisinde yaratacağı yıkımlara dikkat Çektikten sonra da ormansızlaştırma kaçınılmaz olacak demiş, erozyon ne açık olacak. Ayrıca alanın bir de orada yaşayan yaban hayatının sürekli açısından da ekolojik koridor olarak muhafaza edilmesi gerektiğine, zorunluluğuna dikkat çekilmiş. Rehabilitasyon da mümkün değil diyorlar ama olsun biz gene de yapacağız diyor. Bu COP26'da biliyorsunuz kömürden çıkış konusunda önemli bir adım atılmıştı. Her ne kadar umulduğu kadar e, keskin bir karar çıkırlamamış olsa da Ukrayna savaşıyla işte birlikte bunu bahane ederek e, f, yeniden kömüre dönüşten söz ediliyordu ama dün Hazal Hoca'nın Türkiye iklim hedeflerinde yolda mı kaldı başlıklı e, yazısında <gülüyor> da vardı. Türkiye şu andaki hedefine ulaşma yolunda 4 derecelik ısınma yolunda ilerliyor. Yani dört derece ısınmaya sebep olabilecek şekilde e, hem kömür termik santrallerine hem fosil yakıt arama çalışmalarına devam ediyor diyordu. Bu da aslında bunun bir göstergesi. Halbuki COP 27'de yani Mısır'da bu yılın sonuna doğru Kasım'da herhalde gerçekleşecek zirvede Türkiye'nin artık somut bir yenilen yenileştirilmiş ulusal katkı beyanı yani güncellenmiş iyileştirilmiş bir ulusal katkı beyanı sunması ve somut adımlarını e, işte duyurması gerekiyor ama e, bunun tam aksi yönde de uygulamalarda bulunuyor tabii. Ha, e, aynı şey ya ben benim de aklıma gelmişti dün e, birazcık üzerinde durma fırsatı bulduğumuz bu aa, duvardaki yazılacak haberi. Yani Türkiye'nin geri dönüşsüz biçimde bu niyet beyanlarını vermekten kaçındığı filan gibi çok aslında baya radikal diyebileceğim eleştirilere yer vermişti. Hem de uluslararası kuruluşların raporlarından. Şimdi bu sözünü ettiğimiz şeyde de Muğla'nın İkizköy Akbelen Ormanı ve Ormanı'nda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinin kısaltılmış adı YK Enerji tarafından iki termik santrale kömür sağlamak için genişletilmek isteniyor. Bırakın kömürden vazgeçilmesini fosil yakıtlara, boru atın yani şeylere fosil yakıtlara doğal gaza ve petrole de e, hayır dene, denecek ve azaltılıp kaldırılacağı bir yana yeni genişletiliyor kömür madeni sahası. Bu yani hakikaten skandal e, denebilecek, e, skandal bir durum olarak ortaya çıkıyor. Yani bayağı e, bir kişi incelemesinin raporuna rağmen gereklidir demeleri de ayrı bir şey yani çok büyük bir rehabilitasyonun mümkün olmadığını söylüyorlar. Yangın sonrası hayvanların barınma alanında olmayacağı... ...su baskınları olacağı... ...zeytinlerin içinde bu alın içindeki zeytinlerin varlığı bile... ...başlı başına tek başına iptal için yeterli olduğunu söylüyorlar. Ve ama... E, ...yani... Hukuka aykırılığı ortaya konduğu için de tekrar değerlendirmek üzere verilen yürütmenin durdurulması kararının devamı ve dava konusu işlemin tümüyle iptal yönünde karar verilmesi için mevcut bir kişi raporu yeterlidir zaten diyorlar ama ne olacağı belirsiz bölge halkı yalnız ciddi şekilde direniyor ve fotoğraflardan da görüldüğü gibi kömür değil yaşamı savun diye. Gene oldukça yüksek sayıda kadın köylünün de Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Pankarta altında buluştukları görülüyor. Yani büyük mesaj su baskınları olacakmış rapora göre. Yani hafriyat çalışmaları toprağın kazılmasıyla çatlak ve boşluk yapılardan yüzeye çıkabilecek yeraltı suyu boşalmaları da su baskınlarına sebep olacaktır. Bu sadece bu yeterli olabilir zaten. Bir de zeytinlerin varlığı bile tek başına iptal yeterli derken yani işte bu ihtiyat ilkesi meşhur çevre e, hukuku denen şeyin en temel ilkesi yani e, ihtimal varsa vazgeçiyorsun kesinlikle ihtiyatlılık ilkesi denen şey işte ta 1970'lerde yarım yüzyıl önce Almanya'da başlanan bu ilke bu faaliyetin çevre açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda bir şüphe olması halinde, ciddi bir şüphe olması halinde bilimsel olarak kesinlikle kanıtlanmasa dahi onun beklenmeden önleyici tedbirlerin alınması anlamına geliyor. Buna karşılık şimdi bu aradan geçen yarım yüzyıl içinde sayısız işte IPCC raporlarından tutun da dünyada binlerce bilimsel araştırma ve rapor yayınlandı. Ama bu irrasyonel durum Türkiye'de böyle bir para için mücadele devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. Vahim aslında. Çok vahim. Yani birkaç tane boyutu var. Şimdi siz anlatırken sürekli e, aklımda dönüp durdu. Bir tane birincisi bir, bir bilir kişinin görevi aslında normalde çet raporlarında bir eylemin, bir e, faaliyetin doğaya zarar verip vermeyeceğinin tespiti şeklindeydi bugüne kadar. Şimdi burada artık bir, bir bir tık ileri geçiyor. Yani o yatırımın gerekli olup olmadığına karar vermesi gereken bir e, statüye gelmiş oluyor bu söylemle. İkincisi, e, gereklilik başka bir uzmanlık alanı. İşte bir takım e, maliyet, ekonomik vesaire, bir sürü e, parametrenin içine girdiği bir şey. Fayda vesaire. E, bilir kişi dediğiniz şey zaten konunun uzmanı olarak gel gelmiş, belli spesifik no bir noktaya bakması istenmiş kişi. Şimdi bu boyutuna geçmesi de çok enteresan bilir kişilerin. Bu gerekliliğinin altının dolmaması da çok enteresan. Şimdi bilir kişi bunu neye göre söylüyor? Hani Hükümet söylediğinde bunu neye göre söylediğini biliyoruz bir siyasi iktidar var bir siyasi görüşü var politikası var vesaire vesaire bilir ki kişi bunu neye dayanarak söylüyor yani enerji politikası mı bunu gerekli kılıyor ee, ekonomik e, faydası mı bunu gerekli kılıyor yoksa ne bunu gerekli kılıyor yani bütün bu hikayenin altında sonuçta şöyle bir noktaya geliyoruz. Siz istediğiniz, yani Türkiye açısından çok tehlikeli çünkü Türkiye'de bu yollar çok hızlı bir şekilde benimselip kullanıyor. Gerekli deyip onun altını doldurmadığınız zaman bütün projelerde bunu yapabilirsiniz ve hepsinin önünü doğaya, şöyle önünü açabilirsiniz. Tamam bu doğaya zararlı, evet burada bilimsel açıdan kendini kurtarıyor ama gerekli. Dolayısıyla proje yapılmaya devam etmesi gerekiyor. Bu e, aslında şey e, zaten çed raporları Pandora'nın kutusu gibiydi, içinden her türlü kötülük çıkıyordu. Eğer bu böyle kabul görürse, icraat e, haline gelirse, e, bilirkişilik kişilik e, makamı kurumu açısından öyle söyleyeyim, e, hiçbir şeyin önünde engel olmaz. Bütün şeyleri projeleri hem kendi itibarlarını kurtararak ama projenin yapımının devam etmesini de sağlayarak devam etmelerini sağlayabilirler. Bu son derece tehlikeli bir şey. Hiçbir evet. ÇED raporunun tamamen anlamını yitirdiği anlamına da gelebilir bu aslında. Zaten çok fazla bir anlamı yoktu. Çünkü işte ne bileyim Karadeniz'de verilen bir ÇED'in Akdeniz'de kullandığı kullanıldığını dahi biliyorduk biraz bilir kişilerin sembolik seçildiğini biliyorduk ee, bilir kişilerin bu işi çok ciddiye almadığını biliyorduk bilmem ne bir sürü sıkıntısı vardı şuydu buydu Bu da artık üstüne tüy dikmek olur yani ee, bütün o chat e, şey ortadan kalkar Süreci ortadan kalkar Evet yani kesinlikle böyle bir Görünen köyün kılavuzu istemeyeceği bir durumdayız. <gülüyor> Şurası net olarak görünüyor zaten. Ee, yani kömür ge genişletilmesi geri dönülme zararlar verecek ama gerekli cümlesini tamamen e, aslında oradaki köylülerin öncülükleri hem hukuki hem de e, sivil itaatsızlık mücadelesiyle ancak önleyebilecekleri gibi bir e, durumla karşı karşıyayız. Bir de e, özde müsilaj haberi vardı sabahleyin bahsettiğimiz biraz daha açalım ister canım da. Tabii bu, bu yarı. Evet bu da e, profesör doktor Ergün Taşkın'ın e, deniz biyoloğu e, kendisi, TÜBİTAK destekli olarak Marmara denizindeki yarap yaptıklar araştırma sonuçlarını açıklamış. Bugün gazete duvarda vardı M müsilaj yeniden başladı diye siz de demişsiniz Erdek civarı herhalde Paşa Limanı'nda ve Narlı'da 3 ay bekledikten sonra çalışmamızı gerçekleştirdik e, diyor. Deniz çayırlarının üzeri tamamen ipliksi alglerle kaplanmış durumda. Bu habercisimi bilemiyorum ama Narlı'da yaptığımız çalışmada da deniz çayırı yine ipliksi alglerle tamamen kaplı. Bununla birlikte kıyıya doğru artık yavaş yavaş müsilajımsı makro yumaklar oluşmaya başladığını gözlemledik diye kötü bir haber verdi. Deniz suyu Yeni ısınıyor demiş. Biz şu anda yüzey su sıcaklığını 22 derece ölçtük. Geçen yıl yaz döneminde 29-30 derecelere çıkmıştı. Eğer bu yaz yüzey suyu sıcaklığı o sıcaklığa ulaşırsa belki bütün Marmara'yı etkileyecek bir müsilaj oluşumu olmasa da bölgesel olarak yeni müs müsilaj olma ihtimali var demiş Profesör Doktor Ergün Taşkın. Ve bayağı <gülüyor> TÜBİTAK'ın 1001 projesi kapsamında Marmara Denizi ve Kuzey Denizi'nde müsilajın makrofloraya etkisi yani büyük bitkilere etkisi araştırmasının sağ çalışmalarını anlatırken gayet endişe verici yepyeni bir durum yani makro yumaklar oldu ve bütünüyle bölgesel bir müsilajı olabileceği ve Marmara'da tedbir alınması gerektiği yani bundan sonra 3-5 yıl yaşamasak dahi diye demiş ki bana Şimdi bakınca en çarpıcı yönlerinden biri olarak o göründü gazete duvarın haberinde. Marmara Denizi'nde böyle bir potansiyel var artık. Yani şu gün görülmese, oluşum olmasa bile onu biliyor olmamız gerekiyor ve ona göre tedbir almamız gerekiyor. Karasal baskıyı azaltmamız gerekiyor demiş yani denizdeki kirliliği. Tabii bu Marmara'yı yaşatalım. Projesinden de bahsetmiştik onların da ciddi basın açıklamaları falan vardı direnişleri ama bu tedbir alınıyor mu? Bu, bu konudaki bilgilerimiz son durumda nedir? Bu atıkların önlenmesi konusunda neler yapıldı bu son müsilaj haberlerinden sonra? Vallahi çok ıı, somut... Net elle tutulur bir değişim, dönüşüm, gelişme yok maalesef. Bir takım kararlar alındı ama bunlar hep böyle bugüne kadar yapısal karardı İşte tüm kararlardı. Tüm Marmara'yı koruma alanı ilan edelim. Evet tamam koruma alanı ilan ettik ama korumayınca o alanı ilan etmenin bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla... Bir takım böyle kararlar alındı ama o kararların altını dolduracak dolduracak pek bir şey yapılmadı bugüne kadar. Marmara Denizi'nin en büyük ve en ciddi problemi kirlilik, kirlilik yükü. Ee, ve <gülüyor> bu kirlilik yükünü 40 yılda oluşturduk aşağı yukarı. Ee, son 40 yılda özellikle bilim insanların söylediği şey bu. Ee, ama velakin hani müsilaja karşı önlem tedbir alıyoruz dedik eylem planları yayınladık şu yaptık bu yaptık ama kirlilikle ilgili henüz net somut bir gelişme yok. Marmara Denizi'ne geçen yıl ne kadar e, ki atık gidiyorsa e, kirlilik ulaşıyorsa bu yılda bugün de belki de ondan daha fazlası ulaşıyor azalmadı o yük hiçbir zaman. Bilim insanlarının da söylediği şey oydu yani hiçbir parametre değişmedi. Ee, değişen tek şey deniz e, suyunun sıcaklığının geçen sene yani müsilajı oluşturan koşullardan bir derece iki derece e, zamanına bağlı olarak e, soğuk olması tek şansımız bu sene buydu. E, Tabi havalar ısınıyor, sular da ısınıyor. Bu tekrar tek, tekrar edebilir mi Elimiz ağzımızda, böyle elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Tekrar etme olasılığı çok yüksek. Nereden, ne zaman, nasıl çıkacak? Bekliyoruz. Evet, başladı o, bile diyor zaten işte profesör doktor Ergün Taşkın, hı. deniz biyologu. Özellikle de işte senin de biraz önce söylediğin gibi güzel. Zaten mevcut karasal baskı asıl problem deniz kirliliğinin mutlaka azaltılması önlenmesi gerekiyor. Bunu söyledikten sonra yani evre, evsel endüstriyel atıkların tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri sonucunda sunar akan bütün kirlilik yükü burada ki besleyici elementler baskı altında kalan bölgelerdeki makro alg denen yani büyük çaptaki mikro vitro, Plankton değil de makroal denen daha büyük bitkilerin aşırı çoğalmasına işte yosun gibi. Ve sonucunda da e, müsilaj oluşumu gerçekleşiyor. Ama bir de çok önemli nokta küresel iklim değişikliği. Küresel ısıtma da buna dahil. <gülüyor> Onunla beraber Zaten onu da söylemiş e, Taşkın. E, e, tabii böyle durumlarda ama hükümet yetkilileri iklim değişikliğini bahane olarak kullanmayı tercih ediyor. <gülüyor> İklim değişimi sebebiyle oldu e, demeye çalışıyorlar bazen. Onun için de ondan sonra da kömüre ihtiyaç var. Petrole de inşallah petroldür diyorlar. <gülüyor> i̇nşallah petroldür. Siyah. Onu köylüler diyor. <gülüyor> Yetkililer eminim TPAO yetkilileri de memnun kalacaklardır bundan. <gülüyor> Sen gördün mü bilmiyorum Yücel ama. <gülüyor> Gördüm görüntüleri ee, sonucu bilmiyorum ne çıkmış acaba. Yani bariz bir şekilde tabii petrol diye ateşe vermiş. zaten ortalığı adam yani <gülüyor> kanıtlamak için petrol mü an diye anlamak üzere ateşe vermiş <gülüyor> o siyah sıvıyı. Yanmış bir buçuk saat boyunca itfaiye çağırmışlar. Ee, söndürememiş <gülüyor> kendi kendine zamanla sönmüş ama e, yani normalde çevre felaketi olarak e, dillendirilmesi gereken bir durum petrol sızıntısı yaşamış aslında topraklarında her taraf topraklar o zeytinliklerin etrafı petrole bulanmış <gülüyor> kendisi inşallah petroldür diye e, köşe dönmeyi düşünüyor herhalde evet, deminki son bir cümlede ilave edersek açık gazeteden de e, gene bir aktarma yapalım Ev, Evrensel'de çıkan bir haber <gülüyor> Marmara Yaşasın grubu Marmara kervanını tamamlamış durumda kapsamlı bir şey yapılıyor toplamda bir araya gelip bir gezi yani gezi lafı da doğru değil bir kervan. Marmara kervanı diyorlar ki doğru yani e, dört gün içinde bütün yerel örgütler kenetlenip tek bir amaç basın açıklaması yapıyorlar Evrensel'in haberine göre Ekolojik talan ifşa edilmeli ve yer, yereldeki sorunlar büyük tablo içindeki, resim içindeki parçasını anlatmak için bir araya geldik diyorlar. Ve mutluyuz diyemeyeceğiz çünkü çok acı şeyler gördük ama savunmadayız, yapacağımız şeyleri planlıyoruz, umudumuz yüksek diyorlar. Bu da demin bahsettiğimiz müsilaj meselesine de ek olarak bunu da söyleyebiliriz zaten çok ciddi yani bir can alıcı bir sorunla karşı karşıyayız devam ediyor. Bunları herhalde daha büyük güçle vurgulayarak konuşmaya devam edeceğiz. Tek çıkar yolumuz çıkarımız burada. Peki o zaman bitirebiliriz herhalde. Evet, süremizin de sonuna gelmişiz bu hafta hızlıca. Evet. Bunları konuşmaya Elbette devam edeceğiz. Peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.